İslam'da yeni olan bir kadının evlendiği Müslüman kocası kadına bir erkek kadınla evlenirse hem kadın hem de kadının evlenmeden önce sahip olduğu mal mülk ait, kocaya ait olur diyerek kadının malını parasını kendi istediği gibi harcıyor. Bu kocanın İslam'da hükmü nedir? Bir, bir, bir daha söyledik. İslam'da yeni olan bir kadının diyor. <gülüyor> ne demek yani İslam'da yeni olan bir kadın? Ya yeni Müslüman olmuş. Ha, yeni Müslüman olmuş. Evlendiği Müslüman kocası. Bir dakika ilk önce bir erkekle evlidir, değil evet. mi? Evet. Hı -hı. Bu kadın bir erkekle evlendi. Daha önceden Hristiyandı, sonra Müslüman oldu, değil mi? Ee, öyle anlaşılıyor sonra Müslüman oldu, bu Müslüman erkeğin nikahı altına girdi. Hı -hı. Ve bu kadının mülkiyeti var. Evet. Öyle mi? Evet. Hı -hı. Bu kadının mülkiyeti var. Bu erkek bu kadının mülkiyetini, kadının izni olmadığı müddetçe zorla bu kadının mülkiyetini kullanmak onun hakkı değildir. Çünkü İslam'da kadının mülkiyeti var, erkeğin de mülkiyeti vardır. Tamam mı? Yani bir erkek bir Müslüman kadının, kadınla evliyken, bu kadın öğretmendir, erkek de öğretmendir. Yani ben senin kocanım, maaşın hepsi benim olacaktır diye alıyorsa ...bu kul hakkına tecavüz etmektir, onun hakkı yoktur. Ancak o ka öğretmen kadın rızası gönüllü, yani gönülden ona veriyorsa, bağış yapıyorsa bir sakıncası yoktur. Ama zorla gelip onun maaşına el koyuyorsa, tarlasına, evine, dairesine, villasına, arabasına zorla el koyuyorsa... ...bu kesinlikle caiz değildir, bu zulümdür, haramdır, bu adam tövbe edip malına geri vermiyorsa... Öbür dünyada eğer şer'i bir devlette yaşıyorsa şer'i yönden gider kadıya müracaat eder ve kadının şer'i mahkemesinde bu kadın hakkını ondan alır ve ona ceza verirler. Böyle bir yerde yaşamıyorsa öbür dünyada Allah Celle Celaluhu o kadının hakkını o erkekten alacak. Yani kısası şu bir kadının rızası olmadığı müddetçe erkek onun maaşını kullanamaz malına el koyamaz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir kadın bir erkekle evlendi belli bir mehir karşısında. 50 altın mesela 50 gram karşılığında bir kadınla evlendi. Evlendikten sonra adam evlenmek için bu 50 gramı alıyor kadına. Evlendikten sonra çıkar diyor ki bunu ben sana aldım. Bu altını tekrar ondan alıyorsa bu nedir? Bu zulümdür çünkü bu mehir onun hakkıdır. Veyahutta da bir dairesi var zorla gidiyor mesela baskı yaparak Gidiyor onun mülkiyetinden çıkarıp kendi kendine tapu yaptırıyorsa Bu da zünümdür Hocam soruyu soran arkadaşlar zorla değil ama Kadın bilmediği için diyor kadına yalan söyleyerek alıyormuş bu malı Eğer kadının rızası yoksa Bilmiyor o ama erkek, kadın o erkek, o erkek o malı O malı alması caiz değildir dolayısıyla o mal o erkeğe haram Yani yalan dolaylı yollardan yalan atarak mı ne yaparak Bu malı sahip oluyorsa El şu Kadın razı, rıza göstermediği müddetçe o erkeğin karısından almış olduğu para, mal hepsi o erkeğe haramdır. Kadın helal etmediği müddetçe. Allah'u Alam.